Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tahibbul aff ve fa'fu anna. La ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke senin yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü binez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenler doldum. Rabbena ayetina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve günah zabanı arı biz at işine zaban dan kuru. Rabbin ofili, Rabbin bize beni affet. Benim ana'mı babamı affet. Benim müminine, bütün müminleri affet. Yarın meyvü mü ne hesap, hesap Rabbi ağırdı bıkak minha mazatı şeyatıyn. Rabbim vaz vereceğim, şeytanların dümenlerinden sana sanırım. Ve Rabbi yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi sadri, Allahım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve esirliyi emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Rahle uqdeten mi şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yef <gülüyor> kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amina muayyin bi hurmeti tahav ve asin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyüp'ün Allah'ı Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı. Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu özel gecede, şu miraç gecemizde Mevla Teala Hazretleri bütün Kur'an'da zikrettiği ve zikretmediği, bütün peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim, ilim meclisimize ve bütün meskenlerimize, evlerimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Takdir edersiniz. Allah'ın peygamberlerinin duası bizim duamızdan çok daha keskinsedir. Bu akşam Miraç gecemizdeyiz. En özel beş gecemizden bir tanesidir. Muhammed Aleyhisselam'ın başından geçen hüzün yılından sonra kaybettiği iki önemli insandan sonra biliyorsunuz Ebu Talib'i kaybetti. En büyük destekçisi Mekke'deki müşriklere karşı en büyük destekçisi. Öz amcası Ebu Talib'i kaybetti. Aynı yıl içinde Hanımı Hatice anamızı kaybetti. Allah ondan razı olsun. Bu kadar büyük ağır sınav olduğu için Muhammed Aleyhisselam Allah'ımız kıymetli peygamberini rahatlatmak açısından ona iki mucize verdi. Bu gece Miraç gecesinde yani Recep'in son haftasında ona iki tane mucize verdi. Bundan bir 15-20 gün kadar sonra Şaban'ın 15. gecesi gelecek. O da Berat gecesidir. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecelerden bir tanesi Berat. Allah nasip ederse inşallah... O de sizlerle beraber olur. Bu gecede Allahu u Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam iki tane büyük mucize verdi. Bunlardan bir tanesi İsra olayı yani gece yürüyüşü olayı. Zaman diliminin durduğu bir anda Muhammed Aleyhisselam'ı yatağından aldı. Ve üç aylık deve yolu mesafesine Mescid-i Aksa'ya çok hızlı bir şekilde götürdü. Oradan oraya yani Mekke'den, Harem-i Şerif'ten Mescid-i Aksa'ya bir adamın gitmesi üç aydır. Bir anda bu yolu bu mesafeyi alıp oraya götürmek ancak Allah Teala'nın vermiş olduğu bir mucize bir kudret göstergesidir. Bu bir mucizedir. Allahü Teala bu yolculuk esnasında Cevval Aleyhisselam'ın rehberliğinde Muhammed Aleyhisselam'a bazı görüntüler, bazı vizyonlar gösterdi. Ne o vizyonlar? Lî nuriyahu min ayatina. Ona ayetlerimizin bir kısmını gösterdik. Ayetler ne? Cehennemden bahsettiği ayetler var. Sadece işittiği ve kalbini nakşettiği aklıyla düşündüğü ayetler bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın. O zamana kadar cehennemi görmüş değil. O gece Allahü u Teala Hazretleri İsra yolculuğunda cehennem ayetlerini ona gösterdi. Efendimiz teker teker sordu. Ey Cebrail bu nedir? Burada karınlarında yılanlar olan bazı insanlar var. Bunlar kimdir? Bunlar dünyadayken faiz yiyenlerdir. Allah onların karınlarını cehennemde ve mahşerde yılanlarla dolduracaktır. Sen şu anda bunu görüyorsun. Ey Allah'ın Resulü. Bunun gibi burada sayamayacağım onlar onlarca rivayet. Sadece İsrail yolculuğunda bir de bu yolculuğun miraç yolculuğu var. Sema yedi kat semanın üstü. Sidretül Müntaaya çıkarttı Allahü Teala Azətlər onu. Bu da verdiği ikinci mucizedir. İsrail yolculuğunda ayetlerin bir kısmını gösterdi. İki bahsini yaptığı peygamberlerin tamamına imamlık yaptı. Mescid-i Aksa'da Efendimiz Aleyhisselam bunların tamamına imamlık yaptı. Sonra Allahü Teala Azətlər ikinci büyük kudret göstergesi olarak onu daha da bir rahatlatsın, imanının nurunu arttırsın diye semayı yükseltti. Yedi kat semada farklı farklı büyük peygamberlerle birebir görüştü. Yine cennetten ve cehennemden sahneleri orada gördü. Bu gördüğü sahneleri anlattığı onlarca rivayet var. Hadis-i şerifler, sahih ve hasen hadisler. Bu hadislerde Muhammed Aleyhisselam bize neler gördüğünü, neler yaşadığını birebir anlattığı farklı yine sohbetlerinde bunları anlattım. Aynı konulara girmek istemiyorum. Benim size bu akşam getirdiğim iki tane ayet var. Meryem suresinden 71 ve 72. ayeti kerimeyi getirdim. Muhammed Aleyhisselam'ın gördüğü duraklardan, bize anlattığı, bahsettiği ve birebir gördüğü duraklardan bir tanesi. Aramızdan hiçbirimizin müstesna olmadığı, istisna olmadan gireceği, girmeden asla cennete geçemeyeceği bir durak. Biliyorsunuz dünyada ve ahirette bazı duraklarımız var. Bu durakları geçmeden asla cennete giremeyiz. Durakların ilki hangisi? Ölüm, ölüm durağı. Asla ve kata peygamber bile olsan bu dura muhakkak göreceksin. En büyük Allah dostu bir veli bile olsan bu durağı göreceksin. Ölümden kopuk bir yaşam olamaz. Çünkü bu dünya bir sınav alanıdır. Ölümsüz bir dünya olsaydı dünya sınav alanı olmazdı cennet olurdu. Ölümsüz olacağımız, hasta olmayacağımız, sınavlara tutulmayacağımız yer cennettir. Allah Teala bize orayı nasip etsin. Şu gece hürmetine. Amin. Bu akşam o gördüğü. Ve bize anlattığı dehşetli yerlerden bir tanesi cehennemi anlatan iki tane ayeti kerimeyi aktaracağım. Neden bu ayetler çok önemli? Çünkü buraya girmek zorundayız. Buraya girmeden cennete geçiş yok. Açık ayetlerle sabittir. Mümin de olsa, peygamber de olsa, veli de olsa, alim de olsa muhakkak buraya girecek. Ondan sonra cennete geçecek. Dolayısıyla bizim bu gireceğimiz yeri bir bilmemiz, tanımamız lazım kardeşler. Duraklardan bir tanesi ölümdür dedik. Sonra gelen durak ne? Mahşer durağı. Zemini Allahü Teala yayacak. Çok geniş, çok büyük bir zemin yapacak. Ve oradan insanları hesaba çekecek. Daha yükseltmek yok. Cennet göklerdedir. Yedi kat zamanın üstünde. Cehennem ise zeminin altındadır. Allah bu zeminin altında cehennemi yaratmış vaziyette bekletiyor. Cehennemi hak etmiş olanlar yerin yedi kat altına ateşe girecekler. Ve yaptıklarının karşılığını görecekler. Şimdi ikinci durak mahşer. Sonraki durak ne? Cehennem. Cehennem. Sonraki durak sırat. Üstündeki sırat. Oradan da geçiş mecburi. O geçişi yapmadıkça asla cennete giriş yok. Dördüncü durak ne? İşte Allah hepimizi oraya vasıl etsin diye dua ettiğimiz mekan cennet-i âlâ. Mevlamızın cemaliyle yüzleşeceğimiz. Onu birebir göreceğimiz ve konuşacağımız, tekellüm edeceğimiz yer. Bu akşam oraya gelmeden önceki bir durağa cehennemi konuşacağız. Neren Allah'ımız bizi cehenneme sokuyor bunu idrak etmeye anlamaya çalışacağız. İmam Razi'nin tefsirinden nakiller getirdim. Bunları madde madde size okuyacağım inşallah. Bunun sırrının ne olduğunu bu akşam daha iyi bir idrak edeceğiz. Mevla Teala kalplerimizi boş çevirmesin şu özel kandir gecesinde. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ <Gülüyor> ف۪ي هَا جِث۪يًّا Sadıkallahu'l-Azim <Sessizlik> Allah'ımız buyurdu وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا Sizden hiç kimse yoktur ki insanlara hitap ediyor. Bakın kardeşler müminlere hitap etmiyor. İnsanı, siz dediği zaman bütün insanlığı kasteder. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya girmeden çıkmasın. Oraya girmemiş olsun. Orası neresi? Ateş, cehennem. Mümin de olsan Peygamber de olsan, veli de olsan buraya gireceksin Müslüman kardeşim. Buraya girmeden cennete geçiş yok. Madem buraya gireceksin, burası için bir hazırlık yapman, bir gayret göstermen lazım gelmez mi? Bir şuur göstermen, bir Müslüman şuuru, bir İslam şuuru göstermen lazım gelmez mi? Allah'ımızın sana verdiği bunca nimete karşılık bir hamle yapman lazım gelmez mi? Hocam namaza başlayacağım ama insanlar şöyle şöyle diyorlar. Başımı örtüceğim ama annem böyle böyle diyor. Babam bana kızıyor. Tesettüre girmeme izin vermiyor. Sen insanlar tarafından yaratılmış bir mahluk değilsin. Seni insanlar yaratmadı. Seni Allah yarattı. Memnun etmen gereken en önemli zat Allah Teala'dır. Çünkü nefes alışverişin onun sayesindedir. Bir kezse damarının bir tanesini tıkasa, bir yağ bezesiyle, bir yağ tabakasıyla ya da bir kan pıhtısıyla bir damarını tıkasa vücudunun yarısı felç olur. Bunu biliyorsun. Her gün haberlerde bunları görüyorsun. En sağlıklı, en zengin adamların 30 yaşlarında koronadan dolayı yüzüstü yattığını ve ölümle pençeleştiğini, bir kısmının öldüğünü, parasının onu kurtaramadığını, hiçbir fayda vermediğini görüyorsun. Bunlara şahitsin. Seni sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yaşatan Allah'ına karşı onun isteklerini yerine getirme noktasında hiçbir hamlen gayretin neden yoktur? Daha namazını bile kılamıyorsun Müslüman kardeşim. Bu nasıl bir zayıflıktır, nasıl bir aciziyettir? İnsanlara suç atmayı bırak. Asla insanları memnun edemezsin. Bazı insanlar Gökte uçtuğunu görse ayağı toparlıyor, ondan gökte uçuyor derler. İnsanlar böyledir. Gökte uçuyor, niye uçuyor? Kesin toparlıyordur ondan. Ya adam gökte uçuyor zaten. Bir kusur bulmak zorunda değilsin yani. Hayatını insanlarda kusur bulmaya adamış olan insanlar var. Sen bu insanları umursama. Sen kusursuz görmeye çalış. İnsanları kusursuz olarak görmeye çalış çünkü insansa bu muhakkak kusurları vardır. Ama onun kusuruna takılırsan, öbürünün kusuruna takılırsan kendi kusurlarından haberdar olamazsın. O böyle hatası var, bunun böyle hatası var. E sen? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kendi kusurlarıyla uğraşmaktan, başkasının kusurlarını araştırmaya vakit bulamayana, fırsat bulamayana müjdeler olsun. Benim o kadar fazla kusurum günahım var ki hiç kusura bakmayın. Başkasına bakacak mecalim yok. Ben önce kendimle alakadar olmak zorundayım. Kendi kusurlarımı düzeltmek zorundayım. Etrafımızda insanların kusurlarını araştıran bir sürü insan var. İnsanların ibadetine karşı koymaya çalışan bir sürü insan var. Ama Allah ne buyuruyor? Ve <gülüyor> la tecessesu. Casusluk yapmayın. İnsanların kusurlarını araştırmayın. Kapıları dinlemeyin. Gezi saklı işler yapmayın. Onların günahlarını, kusurlarını araştırmayın. Muhakkak araştırırsanız insanların kusurlarını bulursunuz. Çünkü insan beşer olandır, hatası olandır. Sen kusurları örtücü ol, araştırıcı olma. Böyle aciz, böyle aciz, böyle zayıf, böyle iradesiz ve şuursuz bir insanın görüşüne bakarak, onun senin hakkındaki görüşlerine aldanarak niye ibadetsiz yaşıyorsun? Yediğin her gün yediğin nimetleri sana o insan mı veriyor? Yediğin nimetleri öğüten mideyi sana o insan mı verdi? O bağırsakları, o mideyi, o öğüten... Ve bütün vücuda salgılayan hücreleri, o çalışan mekanizmayı, kan kan akışını sana insanlar mı verdi? İnsanlardan almaya çalışsan paran etmez. Allah sana bunları bedavaya verdi. Ve her gün çalışmaya devam ediyor. Her gün vücudundan 100 trilyon hücre ölüyor, 100 trilyon hücreyi tekrar diriltiyor. Bu her gün sen farkında olmadan Allah öldürüyor ve diriltiyor. Ve sen bu Allah için hiçbir şey yapmıyorsun. Onun ihtiyacı yok merak etme. Dünyanın yarısından fazlası kafir, Allah'a ibadet yapmıyor. Allah hiçbir şey kaybetmiş değil. Senin ihtiyacın var. Ona kulluk yapmaya senin ihtiyacın var. Tıpkı iyi bir sporcu olabilmek için, iyi bir dövüşçü olabilmek için ya da iyi bir futbolcu olabilmek için idman yapmaya teknik direktörün değil, senin ihtiyacın olması gibi. Onun ihtiyacı yok. O sadece sana yolu gösterir. Sen yaparsan, sen iyi çalışırsan iyi bir futbolcu ya da iyi bir dövüşçü olabilirsin. İyi bir kariyer yaparsın, bayrağını göndere çekersin kafirlerin karşısında gururla. Ayı yani İslam'ı temsil eden, yıldızı yani Muhammed Aleyhisselam'ı ve kırmızı kanı, şehitlerin kanını temsil eden o al bayrağını gururla, muhabbetle, aşkla, şevkle lansı edebilirsin insanlara. O istiklal marşını muhabbetle okuyabilirsin, okutabilirsin. Bu başarıyı sağlayabilmek için senin çalışman gerekiyor. Senin hamle yapman, sağlam icman yapman gerekiyor. Ahiretteki en büyük başarıyı yani cehennem durağından çıkıp cennete geçme başarısını gösterebilmek için de senin bazı çalışmalar yapman lazım. Nedir bu? Kur'an'da yetmişten fazla geçen namaz ayetleri. Namaz, ekiyimiz saliha'te namazı kılın ve öyütüz zekate zekatı verin. Neden Allah bir şeyi yetmiş defa söyler? Bu bu ne kadar önemli bir şey ki yetmiş defa söylüyor? Namaz dinin direğidir cümlesi boş bir cümle değildir. Muhammed Aleyhisselam zaten boş konuşmaz. Şu halde madem buraya gireceğiz. Bu cehenneme hepimiz gireceğiz istisnasız. Burada korunaklı olmanın yollarını aramamız lazım. Muhammed Aleyhisselam bu ayeti kerimeyi aktarırken, tefsir ederken bu ayeti okuduğunda peşinden bir hadis-i şerif okuyor. Diyor ki: Bedir ve Hudeybiye savaşlarında bulunan hiçbir Müslüman cehenneme girmez. Ama hocam burada herkes girecek diyor ayeti kerimede. Muhammed Aleyhisselamsa Bedir ve Hudeybiye denilen iki tane dönüm noktası vardır İslam tarihinde. Buralarda bulunan ve savaşmış olan hiçbir Müslümanın cehenneme girmeyeceğini söylüyor. Yani burada ayet ve hadis arasında bir çelişki yok mu? Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından Hazreti Hafızı Havalidemiz. Allah ondan razı olsun. O da bu sıkıntı sebebiyle, bu problem sebebiyle Muhammed Aleyhisselam'a konuyu da danışıyor. Kur'an'ın en büyük müfessiri kimdir kardeşler? Kur'an'ın en büyük müfessiri günümüzdeki reformist sahtekar hocalar değil. 1400 yıldır kimse anlayamadı bizi anladık diyen sahtekarlar değil. Kur'an'ın en büyük müfessiri Kur'an'ın kendisine indiği peygamberdir. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Dedi ki ey Allah sen bu hadis-i şerifi söyledin şimdi. Hudeybiye ve Bedir'de bulunan hiçbir Müslüman cehenneme girmez dedin. Ama ayeti kerimede istisnasız herkes cehenneme girecek diyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Hafsa sonraki ayeti de oku. Sonraki ayette biz kurtaracağız diyor. ثُمَّنُ اُنَجِّلَّذ۪ينَ اتَّقَوُ Takvaya erenleri, takvalı davrananları, Allah'a karşı gelmekten sakınanları biz oradan kurtaracağız. Niye bunu okumuyorsun? Hafsa diyor. Demek ki buraya hepimiz gireceğiz ama Allah'ın kurtaracağı insanlar var. Kimi kurtaracak? Müminleri oradan kurtaracak, çekip alacak, sıratın üzerine bırakacak. Müminler sıratın üzerinden bir rüzgar ya da bir şimşek hızıyla geçip gidecekler ve en önemli son durak olan ebedi ebediyen bitmeyecek. Halidine fiha ebede ayetlerinin anlattığı yere cennete gidecekler. Allah hepimize nasip etsin kardeşler. İşte bu ayetin ilk kısmıdır. Ve in minkum illa sizden kimse oraya uğramayacak olan, oraya girmeyecek olan hiç kimse yoktur. Ama bir yere gitmek istiyorsun. Giderken yolda bir yere uğruyorsun. Mesela araçla uzun bir yola çıktığın zaman Nereye uğrarsın? Dinlenme tesisine. Hem benzin doldurayım, hem öğle yemeğimi yiyeyim, bir çay içeyim, dinleneyim. Belki yarım saat kestiririm, sonra tekrar arabama binerim. Senin amacın dinlenme tesisinde mi kalmak? Sen dinlenme tesisinde kalmak için yola çıkmadın. Sen tatile gitmek için, bir haftanı tatil beldesinde geçirmek için yola çıktın. Senin bir hedefin var. Tatile gidiyorsun. Dinlenme mekanına niye geldin? Aracını doyurmak, kendini doyurmak, dinlenip kuvvetlenmek ve tekrar yola devam etmek için. İşte Duraklardan bir tanesi dinlenme mekanlarından bir tanesi Müslümanlar için dinlenme mekanı. Müslümanlar için rahatlama mekanı, cehennem. Kafirler için ebedi azap azap mekanı, cehennem. Bakın aynı yer birisi için rahatlama mekanı olabiliyorken başka birisi için azap mekanı olabiliyor. İşte cehennem böyle bir yer. Efendimiz Aleyhisselam müminlerin cehennemdeki durumunu anlatırken diyor ki Hadisi Cabir radıyallahu an rivayet ediyor. Muhammed aleyhisselam buyurdu. Vurut girmektir. Ve ridüha dedi Allah hayatinde. Vurut girmek demektir. Efendimiz aleyhisselam şimdi tefsiri yapıyor. Demek ki herkes girecek. İyi kötü herkes o cehenneme girecektir. Bak Müslüman kardeşim. Benim cehennemde işim olmaz. Ben cennete gideceğim diyen kardeşim. Ben beş vakit değil on vakit kılıyorum. Nafilelerim de var. Paçayı kurtardım diyen kardeşim. Ben bir tarikata girdim, paçayı kurtardım. Şeyhim beni kurtaracak diğer kardeşim. İyi ya da kötü herkes cehenneme girecek diyor Muhammed Aleyhisselam. İyi dinle. Cehennem müminlere bir serinlik ve esenlik olacaktır. Hatta insanlar onun serinliğinden ötürü ürperip feryat edeceklerdir. Hocam ateş, ateş yakar. Fizik kurallarında ateşin menşeyi, fıtratı yakmaktır. Soğutmak değil. Titretmek değil. Muhammed Aleyhisselam cehenneme giren müminlerden bahsederken soğuktan titreyecekler diyor. Bakın Allahü Teala Hazretleri cehennemin içine müminleri koyacak ama ateş bizi yakmayacak. Hesabı zaten kolay geçtiği için müminlerin. Hesapta sevap tartısı, günah tartısından fazla geldiği için bir rahatlama olacak. Allah bu rahatlamadan hemen sonra müminleri cehenneme sokacak. Yakmayacak. Müminler cehenneme girdiğinde hiçbir korku, keder ve hüzün hissetmeyecekler. Cehenneme girecekler ve orada cehennemdeki diğer insanları görecekler. İşin daha kötü tarafı psikolojik bir işkence olarak cehennemdeki arkadaşları, dostları da onları cehennemde görecekler ama onlarda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir azap belirtisi yok. Aksine ferah bir ifade var. Rahatlar ve soğuktan titriyorlar. Hocam ateşin içinde insan titremez ki. Ayetle teyit edeyim size. Nemrut, dünyanın gördüğü en büyük kafirlerden bir tanesi Nemrut'tur. İlahlık iddia eden ikiden, ikiden bir tanesidir. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'a bir mancınık yaptırarak ateşin içine attı mı, atmadı mı? Attı. Allah'ımız Kur'an'da biz ateşe serin ol dedik. Dedi mi, demedi mi? İbrahim Aleyhisselam'ın girdiği ateş çok büyük bir ateş. Allah'ın emrine ateşe, ateşin menşeyi, fıtratı yakmaktır. Allah'ın emrine Allah'ın emri ateşe serin ol dedik. İbrahim ateşin içinde serin oldu. Tefsirciler diyor ki İbrahim Aleyhisselam o serinlikle ateşin içindeyken titremeye başladı. Soğuktan insan sıcaktan soğuğa geçtiği zaman bir titrer. Titremeye başladı. Bunu yapan Allah daha dünyadayken İbrahim peygambere bu kudretini gösteren Allah beni ve onu bir mucize eseri olarak ateşin içinde titreten, soğuktan titreten Allah cehennemde müminleri ateşten koruyamaz mı? Soğuktan titretemez mi? Biz hadis-i şeriflerden biliyoruz ki cehennemdeki basamaklardan bir tanesi de soğuk, zemherir basamağıdır. Orada Allah ateşle azap etmez, buzla azap eder, soğukla azap eder. Bu da Allah'ın kudretinden bir tanesidir. İşte Allah'ımız müminleri cehennemde o şekilde alacak. Ve bir azaba uğratmayacak, bir serinleme olacak. Ayetin devamı. كَانَ عَلَى رَبِّكَ bu, işte bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Bu kesin bir şeydir, bu değişmeyecektir. Kim gelirse gelsin, kim hatır koymak isterse istesin. Muhakkak herkes cehenneme girecektir. Allah'ım bize bu işi kolaylaştır. Orada bize azap görenlerden değil, mükafatlandırılanlardan ve huzuru bulanlardan, mutlu olanlardan, güvende hissedenlerden. Bizi kıl Allah'ım. Amin ya mu'in. Ama sen güvende hissedebilmek için günahlardan sakınman gerekiyor. Dünya hayatında Allah'ımızın bazı çizgileri var. Biliyorsunuz iç, içme gıdalarından Allah'ımızın bize verdiği içme nimetlerinden 100 tanesinin 90'ı helal, 10 tanesi haram. Allah diyor ki bu 90 taneyi içebilirsiniz sorun yok. Ben size bu nimetleri verdim ama bu on taneye dokunmayacaksınız. Tıpkı Adem ve Havva Aleyhisselam'a bütün cennet nimetleri size helal ama şu ağaca dokunmayacaksınız demesi gibi. Onları orada sınav etti. Bizi de burada helallerle ve haramlarla sınav ediyor. Helallerin miktarı haramlardan çok daha fazla. Ama insanoğlu haramın cazibesine, şeytanın ilizyonuna aldanıyor, manipülasyonuna kanıyor. Ve aklı onun aklından daha zayıf olduğu için onun tarafından yönetiliyor. Ve harama doğru sevk ediyor. Şeytan bizi devamlı o az az sayıda olan harama doğru sevk ediyor. Ve bizi aldatıyor. Sen günahlardan sakınmazsan kalbine ve aklına ilim dolmaz. Hafızan zayıflar. Hafıza zayıfladığı zaman iyi düşünemezsin. Olayları iyi tahlil edemezsin. Ve devamlı surette yanlış kararlar alırsın. Ama senin yanlış kararlar almaman gerekiyor. Senin... Bu amel defterini güzelliklerle doldurabilmen için doğru kararlar alman lazım. Doğru karar alman için ilim lazım. Hafızan zayıf. Duyuyorsun, dinliyorsun, okuyorsun, izliyorsun. Fakat hafızayı toparlayamıyorsun. Hafıza zayıf olduğu için bilgi durmuyor. Tıpkı dolu bir bardağa dökülen su gibi. Dışarıya taşıyor devamlı. İçeride kalmıyor. Kalmadığı için başarılı olamıyorsun. muhyiddin Arabi, Allah ondan razı olsun. Velilerin büyüklerinden bir tanesidir. Diyor ki... Hocama hafızamın zayıflığından şikayet ettim. Hocam hafızam çok zayıf dedim. Bana dedi ki işlediğin günahları terk et. Çünkü ilim bir nurdur. Allah bu nuru asi olan bir kalbe vermez. Sen kalbine ve aklına ilim nuru girmesini istiyorsan karanlığı terk edeceksin. Ben hem karanlığı severim hem aydınlığı severim. Olmaz. Hayır. Ya karanlıkçısın ya Aydınlıkçısın. Ya nuru seviyorsun ya keri seviyorsun. İkisi aynı anda olmaz. Şu halde nuru alabilmek için velilerle olman lazım. Alimlerle olman lazım. Onlar, onlar göreli insanlardır. Onlar hayatlarını Allah yoluna vakfetmiş insanlardır. Bakın. Velilerden bir tanesi şöyle diyor. Sabah olunca alim ilmini arttırmanın planını yapar. Abid ibadetini arttırmanın planını yapar. Ama Ebu'l Hasan Harkani gibiler bir Müslüman kardeşinin gönlünü yapmanın planını yapar. Alim, abit, abi çok ibadet yapan demek. Alim çok ilim, ilmi olan, ilmi tahsil eden ve ilim öğreten demektir. Bir de veliler vardır. Velilerin tek derdi nedir? Müslümanların sıkıntılarını gidermek, onların parçalanmış gönüllerini, kararmış gönüllerini temizlemek, tamir etmek. Onların işi yapmaktır, tamir etmektir. Ebu'l Hasan Harkani gibi velilerse sabah uyanır uyanmaz tek bir şey düşünür. Bugün nasıl kaç tane Müslüman kardeşimin gönlünü yapabilirim acaba? Kaç tanesinin sıkıntısını giderebilirim acaba? Kime ne öğretebilirim? Kimin ne derdini ortadan kaldırabilirim acaba? Onların derdi budur. Veliler böyledir. Senin bu velilere benzemen lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Allah Teala Hazretleri ...bu velilerin muhabbetiyle kalbimizi doldursun. Örneğimiz, rehberimiz veliler... ...yani Muhammed Aleyhisselam'a en çok benzeyenler. Olursa kalbin İslam'a ısınır. İlim öğrenmek, öğretmek... ...Müslümanların dertleriyle hemhal olmak... ...senin için çok daha kolaylaşır. Cüneydi Bağdadi Hazretleri... ...velilerin yine büyüklerinden bir tanesidir. Mübarek... ...zatın etrafında tabii birçok veli zat var. Başka bir veliyi ...bu mübareği ziyarete gittiğinde... Onun çok öfkeli olduğunu gördü. Fakat yanından şeytanın hızla uzaklaştığını ve kaçtığını da gördü. Biliyorsunuz bir kulun kalp gözü açıldığı zaman Allahü Teala'ya karşı takvada çok sadık olursa, zikrullahında çok daim olursa, ibadetlerinde istikrarlı olursa ve Muhammed Aleyhisselam'a çok benzerse Allah onun kalbindeki perdeleri kaldırır. Her kulun kalbinde yetmiş bin perde vardır. Allah'tan mesafemizi açan yetmiş bin hicab. Bize karanlığı veren bu yetmiş bin perdedir. Kul Allah'ın sevdiği bir makama gelirse Allah o yetmiş bin perdeyi aşk ateşiyle yakar. Yandığı zaman kalp göze açılır. Kalp göze açıldığı zaman ne oluyor? Bazen Mevla Teala kalp göze açılmış olan kullara bir cinniyi gösterir. Bir meleği gösterir. Bir peygamberi gösterir. Daha hayatındayken, ayakta duruyorken. Bazen de şeytana gösterir. Simasını karşısında görür. Tıpkı senin beni görmen gibi. Bir, bir meleği gösterir. Tıpkı senin beni görmen gibi. Karşında, uykuda değil. Uykuda görmek çok doğaldır, normaldir. O veli zat Cüneydi Bağdadi'ye baktı. Öfkeli yüzünü gördü ama şeytanın da ondan kaçtığını gördü. Cüneydin yanına gitti. Dedi ki, ya mübarek bu nasıl iştir? Biz biliyoruz ki bir insan öfkelendiği zaman şeytan ondan kaçmaz. Aksine şeytan ona koşar, sarılır. Şeytan öfkeli adamı çok sever çünkü öfkeli adamı kafir etme ihtimali... Aklı başından gideceği için çok daha fazla olur. Biliyorsunuz cinnet hallerinde akıl baştan gider. Kişi öfkesine engel olmazsa, öfkesini dışarıya vurursa vurdukça daha da fazla öfkelenir. Nefsi ve şeytanı onu daha fazla galyana getirir, manipüle eder. O öfke anında, anında cinnet geçerir. Aklı tamamen baştan gider ve cinayet işler. Cinnet ve cinayet iki kardeştir. Cinayet işler ve sonra şöyle der ifadesinde bağırdım, küfür ettim, vurmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. sonrasında zaten öldürdün. Çünkü aklın baştan gitti. Şeytan birken o cine, cinnet esnasında, o öfke esnasında on olur. Velizat bağda diye dedi ki, insan öfkelendiği zaman şeytan ona koşar ve sarılır. Sen öfkelendin, şeytan senden kaçtı. Bunun hikmeti nedir, bu nasıl oluyor, bana da öğret der. Süneydi Bağdadi şöyle der. İnsanlar öfkelendiği zaman nefsleri için öfkelenirler. Biz ise öfkelendiğimiz zaman Allah için öfkeleniriz. Allah'ın dini için o karşımızdaki insanın kötü bir ahlakını yok etmek için öfkeleniriz. Allah'ın dinine bilerek ya da bilmeyerek hakaret eden birilerine Allah için öfkelendiğimizden dolayı şeytan bu öfkemizden, bu celal halimizden hiç hoşlanmaz, korkar ve hemen bizden kaçar. Bizim farkımız budur. İşte bu veli bir saattir. Allah'ın dostu, Allah'ın sevgilisidir. Mevla-i bu velileri Kur'an'da met ederken onlara hüzün ve korku yoktur der. Onlar ela inne evliye Allah onlar Allah'ın dostlarıdırlar. La havfu aleyhim. onlar üzerine hiçbir korku yoktur. Ve lahum onlar o gün hüzünlenmeyecekler bile. O gün ne gün? Hangi gün bu? Cehenneme girdikleri gün peşinden hesap, bir öncesinde hesap verdikleri gün, mahşer alanında, sırat üstünde onlar hiç hüzünlenmeyecekler bile. Onlardan olmak istemez misin? Ya hocam onlar çok büyük zatlardı biz mümkün değil onlar gibi olamayız. Nereden biliyorsun? Yani şunu mu demek istiyorsun bana? Allah'ın bizi onlar gibi kalp gözü açık bir insan kılabilme gücü yok. Bana bunu mu demek istiyorsun? Allah'ın bizi onlar gibi abid ve sevgili, ihlaslı birine çevirme gücü yok. Bunu mu diyorsun bana? Hayır. Allah ilk insanı yarattığı zamandan beri velileri her peygamber döneminde yarattı. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde de veliler, Allah dostları her zaman vardı. Kıyamete kadar da bu zatlar olacak. Neden talip olmuyorsun? Neden sen de buna talip değilsin, istemiyorsun? Allah'tan isteyeceksin. Allah'ım beni dostun yap diyeceksin. Ben senin dostun olmak istiyorum. Bunu nasıl söyleyeceksin? Bir, lisan ile, dualarında lisan ile söyleyeceksin. İki, fiili istek. Dua iki türlüdür. Kavli dua, fiili dua. Fiili dua nasıl olacak. Hamleyle, namazla, zikirle, ibadetle, salihlerle beraber olmakla. Özel geceleri ibadetle, tövbeyle geçirmekle. Hayır hasenat yapmakla. Sadaka ve zekat vermekle. Bunlar hep Allah dostunu çağırır. Allah dost olmak istiyorsan böyle yaşayacaksın, böyle davranacaksın. Müslüman kardeşim Allah bizi dostlarından kısın şu gece hürmetine. Amin. Sonraki ayette Allah'ımız buyurdu. Bu Allah'ın üzerine Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Kesin olarak herkes cehenneme girecektir. 71. ayet böyleydi. 72. Thenunecji sonra biz kurtaracağız, necat ettireceğiz. Kurtaracağız. Cehenneme soktu şimdi bütün insanlığı Allah'ımız. Şimdi <gülüyor> sonra kurtaracağız. <gülüyor> onları kurtaracağız. <gülüyor> takva edenleri kurtaracağız. Takva ne demek? Kur'an'da 250'den fazla en çok geçen kelimedir. Takva. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar. Allah'a karşı gelmekten sakınmak için senin ilim öğrenmen lazım. İlim ehliyle beraber olman lazım. Onları dinlemel lazım. Bir bebek üç yerde huysuzluk yapar. Üç yerde. Acıkınca huysuzluk yapar ve ağlar. Uykusu gelince uyutulmasa, uyutulmazsa annesi tarafından huysuzluk yapar ve ağlar. İstediği herhangi bir şey verilmezse huysuzluk yapar ve ağlar. Bir bebek. Bakın bebeğin yapısı bu. Üç yerde ağlıyor, huysuzluk yapıyor, çıngar çıkartıyor. Müslüman bir kul da kendini ilimle, bilgiyle te tecevüz etmemiş, cihazlandırmamış, kuvvetlendirmemiş Müslüman, zayıf bir Müslüman da üç yerde huysuzluk yapar, sıkıntı çıkartır, problem çıkartır, etrafındaki insanları kırıp dökmeye başlar. Karnını doyuramadığı zaman, aç olduğu zaman normalden çok daha fazla öfkelidir. Biliyorsunuz Müslümanlarda özellikle en çok kavga ne zaman çıkıyor? Ramazan ayında Allah nasip ederse bir ay sonra Ramazan'a gireceğiz. 12 ayın en hayırlısı. Ayların efendisine gireceğiz. En çok kavga, en çok trafik kavgaları, tramvayda en çok birbirine girmeler. Hangi ayda oluyor? Ramazan'da. Neden? Oruçluyum zaten. Karnım aç sigaramı da alamadım. Sigara sanki kutsi bir şey, özel bir şey. Sigarayı almazsa kavga çıkartma hakkı var. Bu nedir? Sen nasıl böyle bir dumanın kölesi olursun Müslüman? Utanmıyor musun? Yakışıyor mu sana? Bir Müslüman'ın eline bu yakışmıyor. Sen bunu yapamazsın. Dolayısıyla zayıf, aklını geliştirmemiş, kalbini geliştirmemiş Müslüman huysuzluk çıkartıyor acıkınca. Sonra ihtiyaçlarını gideremediğinde. Bazı ihtiyaçları var. Mesela uyku ihtiyacı var. Uyuyamadı o. İki saat, üç saat geçti uykuyu. Uyuyamadığı için ne yapıyor? Sorun çıkartıyor. Kavga çıkartıyor. Zaten uyuyamadım. Bak bu saat olmuş uyuyamadım. Hatun üstüme gelme ya diyor. Kadın şiddeti, her akşam haberlerde kadın şiddeti. Neden bu kadın şiddeti arttı? Çünkü insanların İslam'a olan yakınlığı bitti, azaldı, eksildi. İslam'a olan yakınlık mesafe açıldıkça, İslam'la arana mesafe koydukça şiddetin artar, öfken artar. Öfken arttığı zaman en önce kime saldırırsın? En zayıf olana, kadına. Allah onları bizlerden fizik olarak daha zayıf yarattı. Daha zayıf yarattığı için en zayıfa saldırırsın. Ve ona şiddet uygularsın. Her akşam bir kadın şiddeti. Neden? İslamsızlık. Kul islamsız olduğu zaman kul hakkına girmekten korkmaz. Kul İslam'ı ne kadar fazla bilirse, ne kadar fazla ilmi birikim sahibi olursa o kadar titiz olur, o kadar ince olur. Ben bu kadına bırak vurmayı kötü birisiye söz edersem, Allah bunun hesabını benden sorar. Muhammed Aleyhisselam'ın eşi yok da, eşleri vardı. Herhangi bir eşi hakkında bir tane rivayet var mı? Vurduğuna dair. Herhangi bir hanımına vurduğuna dair bir tane rivayet. Mümkün değil, bulamazsınız. Bırakın vurmayı, kötü bir söz söylediğiyle dair bir hakaret. Yani biz erkekler zayıfız. Öfkelendiğimiz zaman bazen kötü sözler söyleyebiliyoruz. Küfür olmayacak, iftira olmayacak, hakaret olmayacak. Ama kavga esnasında bazen... Kırıcı sözler söyleyebiliyoruz. Karşı tarafa acı verebilmek için. Muhammed Aleyhisselam bunu bile yapmadı. Çünkü o bir ahlak peygamberi. O bir örnek. Bizim numunemiz Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Senin peygamberin böyle bir peygamberken hiçbir hanımına bırak vurmayı kötü bir söz bile söylememişken sen hangi peygamberin ümmetisinde kadına şiddet uyguluyorsun? Bu nasıl bir Müslümanlık? İşte bu bu ilmi zayıflıktan, imani zayıflıktan ortaya çıkıyor. Pandemi bizi kapattı evlere. Millet cumalara bile gidemiyor. Namazlara gidemiyor korkudan. Sohbet meclislerimiz zaten kapandı. Geliyoruz burada kameranın karşısında konuşuyoruz. Ben şimdi 500 kişiye, 1000 kişiye konuşmam lazımdı. Oradaki ambiyansla buradaki ambiyans bir değil. Televizyon görevlisi kardeşlerim de kusura bakmasın. Gerçekçi bir adamım. Ben realistim. O ambiyansla bu ambiyans bir değil yani. Orada aldığım keyfi burada alamıyorum. Stat tam izlemekle. TV'den maç izlemek aynı değil kardeşler. Millet kapandı evlere pandemide, psikolojileri bozuldu. Sohbete gidemiyor, cumaya gidemiyor. Bahar diyoruz biz onların ayağına gidelim. TV'ler karşısında onlara geçelim, biraz sohbet verelim, vaaz verelim ki daha bir yumuşak olsunlar. Bunu da izlemeyince ne oluyor? Kadına şiddet, kocaya şiddet. Aa dayak yiyen kocalar da var, kusura bakmayın hanımlar. Kadına şiddet meselesini anlattım ama kocaya şiddeti de anlatmak zorundayım. Koca şiddet bu ülkede zirve yapmış durumda pandemiden sonra. O haberler küçük köşelerde görünüyor. Siz onlara bakmazsınız. Hemen gazeteyi çeviriyorsunuz. Hemen o haberleri geçiyorsunuz. Bandırmada koca şiddet geç. Kadına şiddet varsa hemen tıklıyorsunuz. Hatunlar. Koca şiddet de var. Pandemi psikolojileri bozdu. Dayak, dayakken onlarca koca haberi var. Siz onları atlayın. Geç on, geçin onlara siz. Realist olmayın siz. Siz sadece keseri kendinize diyore. Yon. Şiddet iki taraf içinde caiz değildir, kul hakkıdır. Bunun hesabını ahirette verirsin. Bak sevap dengen fazla olsa bile mahşerde terazinin karşısına geçtiğimizde diyelim ki ibadetim var, haccın, zekatın, namazın çok. Sevap dengen fazla. Yine cennete gidemiyorsun. Yüzleşme yapacaksın. Allah seni hanımınla, o dövdüğün karınla yüzleştirecek. O gittiğin haclar, namazlar falan onların sevapları var ya Allah o sevapları alacak, hanımının amel defterine yükleyecek. Bu yüzden sen dövmeye devam et. Biraz daha döv Öbür tarafta terazi aşağı gittiği anda ay hoca bize söylemişti biz dinlemedik dersin. Ama iş işten geçmiş olur. İş işten geçmeden sen beni dinle. Şiddeti terk et. Tövbe et. Yetmiyor. Yetmiyor. Hemen o kadına gitmen lazım. O sende anandan babandan sonra en fazla hak sahibi olan varlığa gitmen ve helali kalman lazım. Hatun. Bugüne kadar oldu etti, Çok kötü şeyler oldu. Geçti. Ben kusurumu anladım. Üzerinde çok büyük hakkım varmış. Bana hakkını helal et. Sana Allah adına şu gece hürmetine söz veriyorum. Bir daha sana bırak elimi kaldırmayı, temas etmeyi kötü bir söz bile söylemeyeceğim. Bana hakkını helal eder misin? Yap şunu be kardeşim. Yap şunu. Kibir gurur yapma. Ben liderim. Ben yapmam. O gelecek. Sen git oğlum. Sen git. Sen git. İlk adımı atan bütün sevabı götürür. İki insan küs olduğunda, Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? İki kişi küs olduğunda ilk adımı atan bütün sevapları kazanır. Çünkü o gururunu yendi. Nefsini ve şeytanını dinlemedi. Gururunu ezdi ve karşı tarafa gitti. ilk adımı attı. Sevabı o kazanır. Böyle bir nimeti niye kaçırıyorsun? Niye gurur yapıyorsun ya? O gururunu al. Sağlam iki tane Osmanlı tokadı çak. Bir de döner tekme. Atmayı bilmiyorsan ben sana öğretirim. Bir de döner tekme çak. O gurura şahindir. Gurur. Gurur iyi bir şey değil. Ego çok kötü bir şey. Geçen hafta Sözler Köşkü'nden röportajı çağırdılar kardeşlerim. Onlara gittim soruları hazırlamışlar. Bize sualler sordular. Fakat orada bir tavır gördüm. Kardeşler çay getirdiler bize. Biliyorsunuz dermiş adam en önce çay ister. Çaylar geldi. Ama çaylarda şeker yok. Herkes şekersiz içiyor çayı. Bir baktım. Kardeşim bunda şeker yok dedim. Oradan kardeşim bir tanesi dedi ki ya hocam aa, sen şekerle mi içiyorsun çayı? Aman Allah'ım. Sanki uyuşturucu bağımlısıyım. Bana böyle bir muamele yaptılar yani. Ya çayı şekerle mi içiyorsun vah vah. Subhanallah. Artık günümüzde kardeşler. Günümüzde artık çayı şeker şekersiz içme egosu diye bir şey var. Şekersiz çay içme egosu. Kim çayı şekersiz içiyorsa diğerine şöyle bakıyor. Aa hala mı şeker kullanıyorsun? Yazık. Yazık. <gülüyor> Sübhanallah. <gülüyor> Oğlum bir tane şeker. Kocaman bardağa bir tane şeker koyuyorum. Onda da gözün kalmasın be. Ya bu kardeşler de yani bayağı bir cimriymişler. Kocaman bardağa bir tane küçük şeker attırdım. Onunla bir, bir de gözleri kaldı. Bir de Fatih kardeşim bana demez mi? Hocam seni biraz terletçe sorularımızla falan. Beni soktular izbe bir yere. Karanlık, simsiyah bir yer. Korktum. Buz gibi. Zaten çabuk hasta oluyorum. Ufak bir rüzgarda hemen nemi kapıyorum. Sürüzit var. Üşüdüm. Her soruda titremem biraz daha arttı. Arkadaş ben rahat bir adamım yani. Orada üşütmemen lazım beni. Ne terlemesi? Beni terlecek denmiş. Ne terlemesi? Dondum. Sualerini falan cevapladım kardeşlerin. Ama kardeşler çok hürmetli, çok saygılı insanlardı. Hepsini çok sevdim inşallah. Sözünü de verdim. Pandemi bitsin. Oraya gideceğiz. Vaaz vereceğiz. Bir akşam tefsir dersimizi orada yapacağız inşallah. İşin latifesi bir tarafa kardeşler. Gurur, ego, hiç iyi bir şey değil. Mahakkak Hamleyi senin yapman lazım. Mükafatı sen almak istiyorsan ilk hamleyi sen yapmışsın ha kardeşim. Mevla Teala Hazretleri öfkemizi, şu nefsimizi, şu kibirli, gururlu nefsimizi dindirsin. Öfkemizi yok etsin. Amin ya muayyin. Öfkeden kurtulmak istiyorsan abdestli gezeceksin. Abdestli bulunacaksın. Abdest hayat kurtarır. Dervişler hele Bırak namazdan namaza abdest almayı. Dervişlerin özelliği nedir? Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri gibidir dervişler. Rol modellerine benzemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Rol modelleri nasıldı? Muhammed Aleyhisselam'da talebeleri, sahabeleri de abdestsiz toprağa ayak basmamışlardır. Çünkü onlar kendilerini ölümle çok yakın biliyorlar. Ecel onların nezdinde bu benim son namazım gibi. Çok yakın. Bizde ise uzak, şu an 40 yaşındayım, 20-30 sene daha yaşarım, 60'te 70'te artık yavaş yavaş gitmeye hazır oluruz. Biz uzak bakıyoruz ecele ama öyle değil. Bak daha iki gün önceye kadar Salih Memişoğlu hocamız bizimle beraberdi ama dün bir olay oluyor, bir silahlı saldırı sorucu vefat ediyor. Allah günahlarını taksiratını affetsin, makamını âli etsin. Dün vardı, bugün yok. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Şehit olabilmek için daimi bir şekilde abdeste bulunmamız lazım. Bir mümin için abdest şehitlik için garantidir. Abdeste ölen Müslüman biliyorsunuz İslamiyet'te şehit ölmüş sayılır. Derviş için özellikle aynı numuneleri sahabeler gibi daimi surette abdestli olmak çok özeldir. Tarikattaki kural nedir? Devamlı abdestli gezeceksin. İki, abdestsiz yemeyeceksin. Üç, her gün Allah'ı zikredeceksin. Tarikattaki üç kural. Bir tarikata girmek istiyorsan tarikat demek Muhammed Aleyhisselam ve benzemek istiyorum demektir. Ben askeride değil de yaşamak istiyorum demektir tarikat. Tarikata girmek istiyorsan üç madde. Bu üçünü yapmak zorundasın. Daimi olarak bir gün yaptım iki gün yapmadım yok. Dolayısıyla Allahü Teala Hazretleri bu abdest konusunda istikrar göstermeyi hepimize nasip etsin kardeşler. Muhammed Aleyhisselam buyurdu abdestini yenileyen sanki imanını yenilemiş gibidir. Her gün bu imanı yenilemen lazım gelmez mi? Elbiseyi her gün yenilemeyi biliyorsun. Hatun o gömleği dün giydim kaldır. Yeni bir gömlek getirir misin lütfen? Bak her gün gömleğini değiştiriyorsun. pantolonunu değiştiriyorsun. Eee? İman? İman da bir elbisedir. Bunu her gün yenileyeceksin. Sabah namazından itibaren başlayacaksın. Namazını kıl ondan sonra yat. Kalkar kalkmaz bir daha abdest alacaksın. Çünkü ölüm sana her an gelebilir. Ölümün saatini bilmiyorsun. Trafiğe çıkarken... Bir çoğumuzun başından geçmiştir. Evden çıkarken lisansımızı yani ehliyetimizi almayı unutmuşuzdur. Ehliyetin almayı unuttun ama yolun yarısına da geldin. Aa bir baktın polis çevirirse ne yapacağım ya? Ehliyet evde kaldı. Hemen seni bir panik havası alır. Aman bir polis çevirmesin. Sanki kaçakçıymışın gibi. Arabada kaçak mal varmış gibi. Korkarsın. Polis beni çevirmesin. Aman niye? Lisansın yok. Lisansın yok. Bu suçtur. Kanunen cezası var. Ama benim ehliyetim var da evde desem bile seni dinlemez memur. Orada yazar cezayı. 200-300 neyse şimdi bilmiyorum. Cezayı sana kitler. He. Bir suçluluk duygusu var sende. Neden? Çünkü kanunları çiğnedin. Ehliyetsiz araba sürmeye yola çıktın. Derviş de aynen bu adam gibidir. Abdestini almadan evden işine çıktığı zaman rahat hissetmez. Bir an evvel bir cami bulmam lazım. Bir şadırvana girmem, abdestimi almam lazım. Rahat değilim. Lisansım yanımda değil. Lisansımız ne bizim? Abdest. Mö'minin lisansıdır, ehliyetidir. Abdestsiz çıkmam abi. Abdestsiz çıkmam çünkü her an ölebilirim. Ya da öldürülebilirim. Ö öleceksem ya da öldürüleceksem ben abdestli olarak ölmek isterim. Ki şehit olabileyim. Bir Müslümanın hayatı içinde yaptığı, en çok yaptığı dua ne? Allah'ım beni şehitlerden yaz. Şehitlerden olursak Muhammed Aleyhisselam'la böyle oluruz. Ahirette, cennette Muhammed Aleyhisselam'la böyle oluruz. Onunla böyle oldu mu ne demek? Ayda bir, haftada bir değil. Her gün göreceğim peygamberimi. hayatımı adadığım insan. Muhammed Aleyhisselam'a yakın olduğun zaman ne olur? Nimetlerin en çoğu sana da gelir. Yakın olursan ne olur? Allah'ımızı en çok görenlerden bir tanesi de sen olursun. Şu kardeşlerle çok yere davet ediliyoruz. Farklı farklı yerlerden bizi davet ediyorlar. Biliyorsunuz bizim milletimiz hocalara karşı çok hürmetkardır. İkramlarını en güzelini hocalara verirler. En güzel yerde hocaları oturturlar. En güzel, en kaliteli ikramları da hocalara verirler. Ben bizim kardeşlere diyorum ki kardeşler, bakın bir yere gittiğimiz zaman benden uzak durmayın. Bana yakın durun. Çünkü en güzel ikramları bu millet bize veriyor. E bize veriyorken hepsini ben yiyemem. Midem küçük. Siz yanımda ne kadar bana olursanız <gülüyor> nimetlerden o kadar fazla istifade edebilirsiniz diyorum. Kardeşler de sağ olsunlar. Bizim hem korumalamızı yapıyorlar hem de bize gelen nimetlerden onlar da istifa, istifade etmiş oluyor. Bu iş böyledir. Muhammed Aleyhisselam'a yakın olmayı isteyeceksin. Üç kız çocuğunu ahlakıyla, imanıyla yetiştiren Müslümanla cennette biz böyleyiz. Bak bak, Efendimiz Aleyhisselam'a bak. Üç tane kız çocuğu. Sahabeden bir tanesi kalktı dedi ki, ey Allah'ın Resulü benim iki tane kız çocuğum var. Ben de seninle böyle olabilir miyim? İki, iki kız çocuğu da olur buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir sahabi kalktı, İki ki kalktı. E Allah'ına benim bir, bir tane kız çocuğum var. Onu yetiştirip koca evine böyle versem. Ben de seninle böyle olur muyum? Bir kız çocuğu bile versen Sen de böyle olursun. Kız çocuğu İslam'da erkek çocuğundan daha kıymetlidir. Bir tane kız çocuğu beş tane erkek doğurabilir. Ama bir tane erkek tek başına sap gibidir. <gülüyor> Hiçbir şey doğuramaz. Tek başına erkek sap gibidir. Hiçbir şey yapamaz. Ona kız çocuğu lazım. Ona bir eş lazım. Beraber olsun. Hayat kursun ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine destek olsun, faydalı olsun. Allahü Teala çocuklarımıza hayırlı eşler nasip etsin, kızlarımıza hayırlı eşler nasip etsin. Bizi de cennette Muhammed Aleyhisselam'la böyle yapsın. Amin, amin. Sonraki ayette: sonra biz kurtarırız ellezine Onları kurtarırız ettegav takva edenleri, Allah'tan korkanları kurtarırız." Şimdi İmam Razi Hazretleri diyor ki: bana bu ayeti tefsir ettiğimde en çok gelen sual şu. Neden Allah Teala Hazretleri madem müminlere azap etmeyecek, neden müminleri alıyor cehenneme önce bir koyuyor, sonra cehennemden çıkartıyor cennete koyuyor? Neden bunu yapıyor Allah? En çok gelen sual bu. Birkaç maddede bunu cevaplayayım diyor İmam Razi Hazretleri. Maddeleri hemen özetliyorum. Onlar kendilerinin bundan kurtulduklarını bilip anladıklarında bu onların sevincini ve sürurunu arttırır. Şimdi Allah bizi direkt cennete koysa, ve cehennemdeki azabı göstermese neden kurtulduğumuzu nereden bileceğiz? Nasıl bir azaptan kurtulduğumuzu nereden bileceğiz? Şimdi hapishaneler bizim için kötü yerler. Ciddi sıkıntı yerleri. Ama oranın ne kadar kötü olduğunu hapse girip çıkmış bir adam mı daha iyi bilir? Yoksa hayatımda karakola bile gitmemiş ben mi daha iyi bilirim? Hapse girmiş çıkmış bir adam oranın ne kadar berbat bir yer olduğunu bilir. Ve dışarısının özgürlüğün ne kadar büyük bir nimet olduğunu benden çok daha iyi bilir. Ben hayatım boyunca hep özgürdüm. O ise hayatının büyük bir kısmında hapisti. İşte Allah bize bu duyguyu yaşatmak için bizi önce bir cehenneme sokuyor. Sen buradan kurtuldun kulum diyor. Ben seni buradan kurtardım diyor. O mutluluğu, o duyguyu yaşatmak için sonrasında gelen cennetin nimetinin kutsiyetini gözümüzde çok daha büyütmek adına. Başka bir madde. Bu kendilerinin düşmanı olan o müminlerin cehennemden kurtulduklarını, kendilerinin ise orada ebedi kaldıklarını gördüklerinde... Cehennemliklerin keder ve gamını arttırır. Bizim için bazıları örümcek beyinli diyor. Bize örümcek beyni demelerinin sebebi ne? Ataları bir örümceği kıramadığı için mağaranın içindeki iki tane yüce insanı, güzel insanı bir örümcekle Allah koruduğu için bundan dolayı bize örümcek beyni diyorlar. Halbuki kim örümcek beyinli oluyor? Örümcek beynli sensin. Be örümcek senin beynine ağ örmüş. Beynine ağ örmüş olmasaydı sen İslam'ı kabul ederdin. Kibrinden gururundan dolayı beynindeki örümcek ağlarını temizlemiyorsun. O orada kalsın. Antik bir hava katıyor diyorsun ve o ağları temizlemiyorsun. Evinde bir örümcek ağlı gördüğün zaman temizlemez misin? İş yerinde köşede bir örümcek ağları gördüğün zaman temizlemez misin? Temiz istersin. Niye beynindeki örümcek ağlarını temizlemiyorsun? Niye yıkamıyorsun? Ya da niye yıkamamıza izin vermiyorsun? Allah'ın ayetleriyle, Muhammed Aleyhisselam'ın cümleleriyle, hadisleriyle. Neden? Çünkü doğruyu yaşamak işine gelmiyor. Sorumluluk duygusu işine gelmiyor. Sen sorumsuz bir yaşam istiyorsun. Özgürlüğe kimse karışmasın. Tamam Allah yaratıcı olarak kabul ediyorum ama hayatıma müdahale etmesini kabul etmiyorum. Diyorsun. Kolay yolu tercih ediyorsun. Ölmeyeceğini garanti edebiliyor musun? Edemiyorsun. O zaman... Sözümü dinle. Ölüm anında başına neler gelecek? Öldükten sonra başına neler gelecek? Allah ve peygamber bize hepsini anlatmış. Dinle. Bunlar kesin olacak. Bugüne kadar anlattıkları her şey oldu. Bundan sonra anlattıkları her şey yine olacak. Başka bir madde. Müminler cehennemde o kafirlerle birlikte olduklarında onlar kafirleri susturarak yere baktırır. Siz bizimle alay ediyordunuz. Ne bu namaz ya? Namaz nedir ya? Spor yap. Namazı niye kılıyorsun? Oruç mu? Aa, i̇neği de bağlasan o da oruç tutuyor. Oruç nedir? Tutmayın borcu boşuna. Şeriat mı? O da nedir? İnsan yapımı kanunlar varken, laisizm varken, insan yapımı dinler varken, komünizm varken 14 asır önce gelmiş olan şeriata niye tabi oluyorsun? Ne gereği var? Diye bizimle alay etmiyorlar mı bunlar? Ee, alay edenlerin yüzüne bizi koyacak. Cehennemde onların karşısında olacağız. Onların derileri, etleri ve iç uzuvları, azaları yanacak, inleyecekler. Biz de onlara bakıp güleceğiz. Vay be. Aa, midesini gördün mü? Midesi bir şeymiş ya. O oh, Recai. Ne oldu? Alay ediyordum benimle ya, Recai. Sizin bizimle alay gibi, <gülüyor> sizin bizimle alay ettiğiniz gibi, biz de o gün sizinle alay edeceğiz. Ey kafirler, bunu yaşatmak için Allah bizi cehenneme sokup sonra cente koyacak. Bu da böylece kafirlerin kederini, müminlerin de sürurunu, sevincini arttırır. Başka bir madde. Müminler cehennemlikleri haşır ve neşir ile korkutarak inzar edip onlara bu meselenin doğruluğuna dair deliller getirdiklerinde onlar o delilleri kabul etmemişlerdi. Biz bu kafirlere, bu ateistlere, deistlere ya da laiklere, Allah hayatıma karışamaz diyenlere. Ne diyoruz? Haşır var, neşir var. Yani haşır diriltme, neşir. Bizi toplama ve hesap görme. Bunlar var. Kur'an ayetleri ve hadisler bize bunu bildiriyor. Dediğimizde bunlar bizimle alay etmediler mi? Ettiler. Örümcek beyinlisiniz, geri kafalısınız dediler. Alay ettiler. Müminler hatırlatacak, siz bizimle alay ediyordunuz. Haşır yok, neşr yok diyordunuz. Şimdi de haşır neşr olduğunuz cehennemde. Haşır neşir olduğunuz alay ettiniz arkadaşlarınızla. Hani halk arasındaki tabirde ne? Hadi ya bir toplanalım, haşır neşir oluruz ya. Arapçada haşır dirilme. Neşir toplanma hesap için bu anlama geliyor. Binaenaleyh o müminler o kafirlerle birlikte cehenneme girdiklerinde müminler o kafirlere söyledikleri hususlarda kendilerinin sadık olduğunu doğru olduğunu haşri ve neşri yalanlayan kişilerin ise yalancı olduklarını ortaya koymuş olurlar. Son madde müminler o azabı gördüklerinde bu o müminlerin cennet nimetlerinden daha fazla haz duymalarına vesile olur. Nitekim şair eşya zıtlarıyla daha fazla olarak ortaya çıkar demiştir. Şimdi ben yaz adamıyım, yazı çok severim. Ama yaza olan sevdam, özlemim, hasretim kışın daha fazla artar. Neden? Her şey zıddıyla bilinir. Kış geldiği zaman donuyorum, ver, şapkasız gezemiyorum. Üç, üstümde dört tane giysi var, ayakkabılarım kalın. Ama yaz geldiği zaman bir tişört, bir eşofman, bir ince spor ayakkabı her yer açık, rahat rahat istediğim yere gidiyorum. Yaz ne kadar güzel. Ama yazın kıymeti güzelliği, kışın çok daha fazla anlaşılıyor. Her şey zıttıyla bilinir. Allah bizi cehenneme koyuyor ki cennetteki nimetlere karşı bakışımız ve hürmetimiz daha fazla artsın diye. Mesele budur kardeşler. Mevla Teala Hazretleri bizi bu sebeplerden dolayı önce bir cehenneme koyuyor. Ondan sonra sırattan geçiriyor ve cennete gönderiyor inşallah. Layık olanlardan oluruz, lütfettiklerinden oluruz ve cennete gideriz. Ayeti bitirelim. Ve nezeruz zalimine fiha cithiyyâ ve zalimleri de orada dizüstü çöktürürüz. Cithiyyâ dizleri üstüne çökmüş adam. Zalimler, kafirler hakikati gördükleri halde inadına, inadına reddedenler, inkar edenler bunlar dizüstü çöker, orada bırakılırlar. İşte kardeşler, bu zalimlerden olmamak için ne yapacaksın? Allah'ın dinine sarılacaksın dört elle. Bu geceyi yeni bir miat kabul edeceksin, yeni bir başlangıç kabul edeceksin. Muhammed Aleyhisselam yedi kat göklere çıktı, benim de yükselişim için müjdeyi verdi. Beş vakit namazdır, namaz mü'minin miracıdır. Dolayısıyla ben de namazımı kılacağım diyeceksin. Ben namaza başlayacağım diyeceksin. Muhammed Aleyhisselam'ı görebilmek için ona daha fazla benzemek isteyeceksin. Efendimiz aleyhisselam herkes rüyasında görmek istiyor. Bize en çok gelen mesaj. Hocam rüyamda peygamberimi görmek istiyorum. Yol göster. Velilerden bir tanesine bir adam gitti. Dedi ki: "Çeyhim, rüyamda peygamberimi görmek istiyorum. Bana bir yöntem söyle." "Yapacağım. Ne dersen yapacağım." "Peki dedi. Bu gece evine git, hanımına da ki balık yapsın. Bol tuzlu bir balık yapsın sana. Balığı ye. Ama peşinden yatana kadar hiç su içme. Ne kadar susarsan susa. işin sırrı burada. Muhammed Aleyhisselam'ı görmek istiyorsan bunu yapacaksın. Tuzlu balığı yiyeceksin. Yatana kadar ne kadar susarsan susa hiç su içmeyeceksin. Bir damla bile. Gece Allah'ın izniyle peygamberimizi görürsün. Adam bir heyecanlı bir keyifli ya hiç kimseden duymadın minasihat. Dedi evine gitti. Dinlenleri harfiye yaptı. Sabah kalktı, ve zata tekrar geri döndü. Dedi ki ya mübarek biz seni şeyh biliyorduk, sen bize bir verdin dediğin çıkmadı. Veri kişi dedi ki sen dediklerime birebir yaptın mı? Her şeyi yaptın mı? Vallahi dediğin ne varsa birebir yaptım. Tuzlu balık ve sıfır su. Yattım. E ne oldu peki gece rüyanda ne gördün? Bütün gece rüyamda şelaleler, ırmaklar, pırıl pırıl sular içinde yüzüyordum, içiyordum, içiyordum, içiyordum, içiyordum sular içindeydim. Bütün gece rüyamda sular içindeydim. Ha, şimdi sana vermek istediğim mesajı anladın mı? Eğer peygamberine yanmış olsaydın, eğer hakikaten peygamberine biraz benzemiş olsaydın, Allah peygamberini senin rüyana gösterirdi. Bu Allah için çok kolay bir şey. Bir ruh için başka bir ruha misafir olma çok kolay bir şey. Çünkü kendisini sınırlayan bir beden yok. Bedenlerimiz sınırlıdır. İçimizdeki ruh bedeni terk edemiyor Allah müsaade etmediği için. Bu bedeni buradan Zeytinburnu'na götürebilmek için ya tramvaya bineceğim, ya taksiye bineceğim ya da arabaya bineceğim. Arkadaşlarımın arabasına bineceğim, beni götürecekler. Başka bir seçenek yok. Ama bedenim olmasaydı ruhumla bırak dünyayı, 18 bin alemi dolaşabilirdim. İşte ruh böyle bir şey. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhunun da senin rüyana gelmesi çok basit bir şey, çok kolay bir şey. Ama sen buna hazır mısın? Sen buna layık mısın? Senin gözlerin, senin kalbin, senin ahlakın bunun için yeterli bir seviyede mi? Bunu iyi bir çeketmen lazım. Aynanın karşısına geçip kendini bir kontrol etmen lazım Müslüman kardeşim. Şu özel gecede onu görebilmek için bir benzeme adına bir adım at. Allah için bir adım at. Rabbim gecemizi bereketli kılsın. Bu ayeti kerimelerden ibret almayı hepimize nasip etsin. Anlamayı, idrak etmeyi nasip etsin Müslüman kardeşlerim. Allah nasip ederse Şaban 15'te inşallah karşınızda olacağım. Berat gecesini beraber konuşacağız. Orada bir ayet, iki ayet artık nasıl konu gelirse tefsirini yapacağım. Kur'an'ı anlama adına sizi bir adım daha ileriye götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah tesirimizi bol etsin kardeşler. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Muhammed.